Kıymetli arkam dinleyenleri, Profesör Doktor Etamcibecioğlu hocamızla birlikte bir gariplerin kitabı programında da beraberiz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk evladım. Hocam Esat Erbil Hazretleri bu mektubatında bir şiirinde şöyle diyor. Muhabbet erbabının yolunda asayiş bulunmaz. Gönlü yanık aşığın hazzı elemlerdir. E, diyor. Hakikaten kendi hayatına da baktığımızda Esat Efendi Hazretleri'nin hayatı hep Meşak kadde, geçmiş yani. Bir Erbil'deki hayatı, sonra İstanbul'a gelişi, İstanbul'da o Beşira Dergâh'da yaşamış oldukları ve Kelam Dergâhı şehliği. Buraya kadar daha önceki programlarda hep anlatmıştık. Şimdi bu Erbil'e sürgün edilişi veya Erbil'e görevlendirilmesiyle alakalı. Bir hayatında önemli bir bölüm var. Özellikle Erbil'de bir on sene tekrardan kalıyor kendi memleketi. Onunla alakalı hocam neler söylemek istersiniz? Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi ateş şiiri var. Esad Erdülü Hazretlerimizin, Kuddesesi Ruhun ateş şiiri. Harika bir sanat eseri. İşte Kefene ateş, işte gülzar ateş, böyle ateş, ateş. Peygamberimiz kaç sene peygamberlik yaptı? 23 sene. O şiiri de ateş sayısı o 23 tane geçiyor. Bunun üzerine şöyle bir saat konuşalım mı? Evet. evet. Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin dediği gibi ve Esad-i er de müktubatında bazı yerlerde bahsettiği gibi peygamberi seviyor musunuz? Seviyoruz. O zaman dikene ve çileye hazır ol. Bitti. Yani seviyorsanız sevdiğinizden size nasip verilir, pay verilir. Sevdiğiniz çile çekmiş mi? Çekmiş. Seviyor musun? Seviyorum. Gerçekten seviyorsan başın beladan kurtulmaz. O ateş hepsi bir dikeni gösteriyor aslında. Ama gülle beraber tabii. Mevla dediği gibi diken geliyorsa sevin diyor. Diken geliyorsa arkadan gül de geliyor demektir. Diken gelmiyorsa gül yok demektir diyor. Onun için dikenin gelişine sevin diyor. Anlayana tabii. Evet, fesadelibaziyetlerinin... Belaya talip olmamak lazım, değil mi hocam? Yine ta yani o talip, olmamak, talip, ta ta talip eskiler, olmamak lazım. Eskiler <gülüyor> talip olmuşlar, bu devrin müritleri evet. e, işte faiz yüzünden, toplumsal bir takım ahlaksızlıklar yüzünden, e, dedikodu yüzünden çok günah işlediği için o yükü, bela yükünü bu devrin insanı kaldıramıyor. Geçmiş helal gıda vardı eskiden, günah azdı, bela kaldırılıyordu. Şimdi bizim gibi bu devrin insanları, ahir zaman insanları belayı kaldıramıyor. Onun için Sami efenimizin buyurduğu gibi afiyet, afiyet, afiyet, afiyet. diyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bunu söyleyeceğiz. Yani bu İstanbul'da bir derviş, "Kahrın da hoş, lütfun da hoş." dermiş de hocam işte allah Teala'nın kahrı çok fazla gelince daha sonra lütfun da hoş, lütfun da hoş demeye başlamış. Evet. Yani yani <gülüyor> Allah'ın lütfunu, afiyetini belki istemek yani bu tabii bu şey bizim gibi insanlar için ama eski o arif zatlar için kahır da lütuf da ikisi de bir oluyor galiba yani öyle. Bu devrin dervişi yani soft, yumuşak, hert değil, sert değil. Yani çocuk gibi böyle zayıf, kırılgan, dökülgen, hemen üzülüyor, kırılıyor, kayboluyor, dağılıyor, kaçıyor. Bu devrin devrişi böyle. Böyle seve seve okşuya okşuya. Eskiden tokatlıyor, tokatla yetiştirirlermiş. Bu devir o devir bitti artık. Bu devir severek, okşayarak, gönlünü alarak, gülerek, hep ümit vererek o şekilde yetiştiriliyor bu devirde. Lepistes balığı gibi akvaryumda yaşayan dervişler okyanus sularına gittiği zaman bir saatte ölü veriyor. Hizmete götüremiyorsunuz. Afrika'ya gitmiyor. Evet. Evet hocam Erbil'e evet. sürgün edilmesi Erbil veya sürgün değil de ikamete memur edilmesiyle alakalı. İkamete da. memur edilmesi. Yani farklı ifadeler geçiyor ee, kitaplarda. Yani Abdülhamit Han Hazretleri e, 2. Abdülhamit Han e, Esat Efendi Hazretleri Erbil'e gönderiyor. Memleketi Erbil'de 10 yıl kadar kalıyor tabii. Bununla alakalı değişik görüşler var kitaplarda. Yani sürgün ifadesi geçiyor. İkamete memur edilmesi ifadesi geçiyor. Yani Erbil'de yaşamış oldukları e, ve orada yapmış olduk, yap, yaptığı faaliyetler bu kitaplarda tabi anlatılıyor. Hocam, bununla alakalı sizin e, kanaatiniz yani sürgün veya ikamete memur edilmesi, Abdülhamit Han tarafından gönderilmesiyle alakalı sizin kanaatleriniz nelerdir hocam? Valla önce benim Eûz-i Bilemini Bismillahirrahmanirrahim Esad Ali ve Hazretleri kendisine sultanlık devrinde niye sizi Erbil'e gönderdiler diye soru soruluyor. Kendisi de cevap veriyor. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi zabıt ceridesi devre 3, celse 2, cilt 25, 1931 senesi sayfa 63. Yani Menemen sorgulamaları sırasında Abdülhamid Han sizi niye Erbil'e sürgün gönderdi? Soru bu. Efendim kendisi diyor ki bu... Türkiye Büyük Millet Meclisi ceridesinde. O devrün uleması bizden ders istedi. Toplandılar. Esad Efendi bize ders verir misiniz? Ben de kabul ettim. Mudnarebi Hazretlerinin Kenzül İrfan adında bir eseri vardır. O vakit Meşihat'ın emriyle İstanbul'da ulema sınıfına Kenzül İrfan adlı Mudnarebi Hazretlerinin o kitabını ders olarak anlattım. Sultan Abdülhamit Han biraz evhamlı bir adamdı. Bu dersten huylandı. Şeyh Efendi silah-i rahim etsin, memleketi Erbil'e gitsin. Ne vakit arzu ederse gelsin dedi. Gidince hep Erbil'de mi kaldın sorusuna da esadil ı Hazretleri İstanbul'da yine o Sultan Abdülhamit vardı. Ne diye geleyim şeklinde cevap vermiştir. Tabii şöyle bir durum var burada. İstiklal Mahkemeleri yargılanıyor. Menemen olayı. Ne? Bu verilen cevaplar biraz da konjonktürel cevaplar. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin zamanımız tısavuk zamanı, tarikat zamanı değildir mahkemiyetine karşı Bediüzzaman hep bunu söylüyor. Bu konjonktüreldir. Yani bu çalıyı böyle kimseye rahatsız etmeden verilen böyle şey bir yüzeysel bir cevap. Süperfisiyel diyorlar hani derin bir cevap değil. Esas derin cevap şu. Çünkü saraya yakın Abdülhamid'in damadına Arapça de dersleri veriyor. Öyle kim bir, olduğu belli. Kim olduğu belli olan birisi. Efendim, tabii iddiaçılarla da görüşüyor Esad-ı Ama onları yönlendirebilmek için aralarında gözüküyor. Onlarla selam, onlarla kelam ediyor. Onlarla bulunuyor. Ama onlara böyle zihin dünyalarına girip gittikleri iddiaçıların yanlış yollar var. Onları yönlendirebilir miyim hesabınca? onların içerisinde böyle bir miktar bulunmuş. Onların gazetelerinde diye yazı yazmıştır. Ama tabii muvaffak olmamıştır. Çünkü şehli kimliği, ilim adamı kimliği itraçların kafasına uymamıştır. Bu o ayrı bir konu. Oralara girip de gönnek eder birtakım bir takım hatıraları tazelemeye gerek görmüyorum. Şu kadar varken. İngilizler petrol bölgelerinin haritasını çıkarmışlar. Antropologlar, oryantalistler Tüccarlar, bütün o Irak bölgesi, Sünderabistan bölgesi, Ürdün bölgesi, Mısır bölgesi, Suriye bölgesi, Irak bölgesi buraları hep gezmişler. Oranın zenginliklerini tespit etmişler. O tespit edilen zenginliklerden bir tanesi de petroldü. Ve Abdullah Han'ın orada petrol çıkarmayla alakalı bir takım projelerinin var olduğunu bugün artık derin tarih adlı Mustafa Armağan kardeşimizin çıkarttığı dergilerden belgelerle öğreniyoruz. Ve İngilizler o petrollere göz dikmiştir. Irak'a yönelmiştir İngilizler. İstihbaratıyla, vesairesiyle. Bütün o şer güçler oraya. O petrolü oradan alacak, İngiltere'ye getirecek, sömürecek orayı. Ama Esad Erebilli Hazretleri'nin çalışmasıyla, Abdülhamit Han'ın panislamizm siyaseti doğrultusundaki oraya sürgün, Adı altında gönderilip görüntü oydu. Aslında İngilizlere dur demekti. Gidiş gayesi buydu. Ve İngilizlerin bu oyununu boşa çıkarttı. On yıl uğraştı Esad Erbil Ondan sonra Arabistan'a yöneldiler. Bugünkü Suud ailesinin olduğu Riyad şehrinin yakınlarında deriye kasabası var. Orada Suud kabilesi vardı. Bugünkü Suud Arabistan'ın kurucusu. Lawrence ve adamları, İngiliz casusları onlara bol altın verdiler, bol silah verdiler ve kandırdılar. Tıpkı Şeyh Said ayaklanmasında doğudaki o kardeşlere bol silah ve bol altın verip isyan ettirdikleri gibi coğrafyayı bölmek üzere girişilen hareket, bu hareket bugün de devam ediyor. İngiliz oyunu. Böl, böl, böl. Onu siyasetle vermek istemiyorum ama Esoyübe azetlerin gidiş nedeni siyasi idi. Yok etrafında e, Mudnarab'in eseri okudu. Efem Kenzil Yerfan adlı eseri e, yanlış anlaşıldı. Ulema bir araya geldi. Bir e, STK sivil toplum örgütü oluşuyor. Akil önderlerin, önde gelenlerin, düşünürlerin oluşturduğu bir platform. Bana bir karşılık olacak, karşı gelecek yeni bir oluşum mu oluyor? Abdülhamit Hanım evhamlı bu yüzden onu bozmak üzere bu topluluğu oluşturan mihrakın merkezini İstanbul'dan uzaklaştırdı gibi anlatımlar içi boş anlatımlardır. Maalesef şimdiye kadar anlatılamamış bir anlatımdır bu benim anlattığım. Fakir ben vardım kanaat çünkü 30 yıldır buna çalışıyorum. Herkesin ihtisas alanı verir. Ben Hacı Bayram uzmanıyım ve bu kitabı yazarken de İmam Rabbani şey, e, Esad Elbazi bunun üzerine 30 yıldır uğraşıyorum ben. bir sene iki sene değil 30 sene geçti Peki, yani, u, u, uğraşıyorum evet, yani ile evet. uğraşıyorum Abdülhamid Han hazretlerin panislamizm siyaseti doğrultusunda görevli gönderilmiştir ve İngilizlere petrol oyununa karşı dur diyebilmek için orada ne yapmıştır şimdi İngilizlere dur diyebilmek için orada tanınan bilinen bir şahsiyet Irak'tan Esad Elbi Hazretleri'nin dergahına sık sık ziyaretçiler geliyor. Irak'la bağlantısı var. Irak işte Erbil, Kürdistan bölgesi deniliyor o zaman Osmanlı döneminde. O civarlara hakim Esad Hazretleri bir kere peygamberimizin neslinden, Seyit'tir. Herkes seviyor. Seyit, Hazreti Hüseyin'in neslinden. Ve bilinen bir zat, şecereselli, babası da şey. Ve ilmiye sınıfından ve Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin geleninden... Ve Mevlana Khalid Baghdadlı Hazretleri e, kültürel olarak bir düşünürsek e, o bölgenin bir diasporasının o bölge diasporasının merkezinde olan bir isimdir Mevlana Khalid Baghdadlı Hazretleri onun etrafında o bölge Mevlana Khalid Baghdadlı Hazretleri etrafında toplanmış 450 tane halife çıkarmıştır. Evet. Yani 450 tane kendisine şey çıkmıştır. Vefat yaşı da 48'dir. Ben Şam'da Kasyon Dağı'nda ziyaret ettim mübarek zaten. Genç yaşta da vefat etmiştir yani. Ama çok talebe yetiştirmiş. Çok yani. talebe yetiştirmiş. Halife yetiştirmiş. Fakir kendimiz onu örnek aldık. Talebe yetiştirmek, talebe yetiştirmek. Ölene kadar devam. Yarabbi 90 sene ömer ver, 90 sene adam yetiştireyim. Yok vazife veriliyormuş. Yok görev. Bunlar önemli değil ya. İki adam yetiştirirsin. Bana ondan bahsetsen. Benim talebe insan önemli. İnsan malzemesini yetiştirmek önemli. Yarının inşasında bizim de bir katkımız olsun. İşte Esail Beyzetlere, Hazret Hüseyin Nesinden Seyit herkes saygı gösteriyor. Tanınmış bir aile, tanınmış bir aşiret. Bütün o bölge insanı saygı duyuyor. Boynu bükük, ne derse kimse itiraz etmiyor. Halidi geleneği. İki, Hem Kadiri şeyhi hem Nakşibendi şeyhi. O Kürdistan bölgesinde, Irak'taki o bölgede, Erbil ve civarında yaygın iki tarikat var. %90'ı Kadiri ve Nakşibendi. Konuştuğu zaman Kadirilerin adına da konuşuyor, Nakşibendiilerin de adına konuşuyor. Ve herkes o devirde bir tarikata bağlı. Şimdi gibi halk ve insanlar, entelektüeller tısavvufa küfür etmiyor. Herkes yerini biliyor, koordinatlarını biliyor, adresini biliyor. Şimdiki aydınlarımız koordinatlarını, adresini kaybetti. Merkezinden uzaklaştı. Merkeze gel, merkeze gel diyor emevlana. Baza baza, her an çi hesti baza, ger kafi ola, ger putteresti, ger sad hezar kerratöbeşikesti, baza baza, her an çi hesti baza. Derge hima ummidini ist. Merkezden uzaklaştın, baza nimanı. Burdaydın sen, uzaklaştın merkezden, bambaşka bir adam oldun, akültür oldun, batılı gibi oldun, hristiyan'a benzedin Dön, İslam ol, merkezine gel. Sen Allah'taydın. Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İşte Esedemir Hazretleri Nakşi ve Kadiri otoritesi. Hazret Hüseyin'in nesli. başka müderris, İlah Fakültesi profesörü, ilim adamı. Lamıcımı yok. Bütün zaman Hazretlerinin sorduğu hatıratta var bu. 10 tane soru soruyor. Kendi problemi ama. Bütün zaman, bütün zaman olarak kendi problemi. Deha bizzat. İstanbul'da o sorulara cevap verecek adam bulamıyor. Esad Erbil Hazretleri cevap veriyor. Yedi tanesini sordum diyor, hepsini cevaplandırdı ve kalbi mutmain oldu diyor. Ve her cevaplandırdıkça zaman Hazretleri diyor, ayağa kalktı diyor, Bismillah, Allahu Ekber dedi diyor. Teşekkür etti diyor Esad Hazretleri'ne. Kafasındaki üç soruyu sormadı diyor. Esad Erbil Hazretleri dedi ki zamana. Siz on tane soruyla geldiniz, yedisini sordunuz, üçünü sormadınız diyor. Şimdi onları cevaplayalım dedi ve o sormadan onun kafasındaki soruları cevaplandırdı ve ondan sonra intisap etti. Ve Kadiri Seyri Sölü kaldı ondan 23 günde diyor. Hatıratlarda var bunlar. Yani böyle bir zat. Kadiri Otoritesi, Nakşibendi Otoritesi. Halk dinliyor. Başka? ilahiyat Fakültesi profesörü. İlmiyeden üst seviyede entelektüel. Sıradan değil. Üst seviye entelektüel. Ve o bölgenin insanı. O bölgenin genetik temel kodlarından birisi. Başka? Türkçe biliyor, Arapça biliyor ve Kürtçe biliyor. İkinci Abdülhamit Hocam bu panislamizm siyaseti evet. çerçevesinde bu evet, şey evet. Efendileri, evet. bu İslam Birliği siyaseti için... Bütün Kur dünyaya yani... dağıtmıştır. Her yere dağıtmıştır. Ve bununla ilgili ben bir talebeme bugün doktora tezi çalıştırıyorum. Talebelerimden birisine. Bu konu doktora tezi. Abdülhamit Han'ın Panislamizm siyasetinde sufilerin rolü. Japonya'ya kadar. kadar her yere Güney Afrika'ya kadar. Ya böyle şey. Her haberleri. yere her yere göndermiş. Bugün yani. meçhul arşivlere girilmesi araştırılması lazım. Bu hakikatler zamanla inşallah hepsi ortaya çıkacak evladım. Sizin yani gibi, ben burada şunu anlatmak istiyorum. Evet. Esad Erbil Hazretleri bütün oradaki aşiretleri topladı. İngiliz tehlikesini anlattı. Onların sömürgecilik planlarını anlattı. Onlara izah etti. Onların vereceği altınlara kanılmaması gerektiğini, Osmanlı Devleti'ne bağlı olmanın gerekliliğini şer'i delillerle izah etti. Kopmamak gerektiğini ve oraya bağlı olmak gerektiğini ve bir bütün halinde İslam ümmetinin hareket ederse, bütün dış emperyalist tehlikelerden kurtulacağını ve bölgenin o petrolünün İngilizler tarafından sömürülmeyeceğini onlar tek de 10 sene buna çalıştı. Dersi buydu. İngilizler oradan artık Esad-i Hazretlerinden ümidi kestiler, elini çektiler, Arabistan'a önerdiler ve Arabistan'da muvaffak oldular. Osmanlı'ya onlar isyan etti. Irak Kürdistan'ı, Güneydoğu Kürdistan'ı işte neyse diyorlar. Osmanlı'ya itaat etti. Ama başlarında böyle bir akil kanaat önderi vardı. Bu akil kanaat önderine şimdi de çok ihtiyaç var. Günümüzde de hocam değil mi? bu e, İslam Birliği için belki tabii, bu ta, tasavvufun bu misyonuna ihtiyaç tasavvufun var. Tasavvufun bu misyonuna çok ihtiyaç var. Yani Anadolu yani. tasavvuf, Anadolu'nun mayasında tasavvuf var, var yani. Var ee, Yani neticede ne oldu? Neticede Esed Erimli Hazretleri İngilizlere orada dur dedi. Bu Hasip, has, hasip Efendi'nin kanal... Siz görüştünüz ya hocam bu... Evet. Kastamonu'da Hasip, e hasip Kastamon. Efendi bunları bana anlattı hep. Evet. De, tekkede hizmet eden adam bunu bana anlattı. Yok sürgün... Hocam sürgün değil dedi. Yüz yaşındaydı Hasip Efendi bana bunu anlattığında... Yani, hizmet hizmetilmiş adamdı. Misyon üzere gitti. Görev üzere gitti. Görevi de buydu. Görev bitene kadar kaldı. On sene kaldı. İngilizler intikamını menemen de aldılar. 1931-1932 senesinde Menemen Olayı bize sen engel oldun, işte intikamını alıyoruz. Tam 35 sene sonra, 30 sene sonra o esad bir Erbi Hazretleri'nin petrolü dur ey İngiliz demesinin cezasını Menemen'de görmüş oldu İngilizlerin zihniyetine göre. Menemen Olay'ın altında bu vardır. Ve hiçbir tarihçi bugün bugün anlatmıyor. Ve biz de bunu dillendirmekte biris görmüyoruz. Doğruların söylenmesi lazım. Türkiye bağlılığıyla ve İngiliz emperyalizmi dur demesiyle ve bu yüzden de bu tür bir tertibe maruz kalmasıyla cidden mazlumdur. Ya muntakim ya Allah! Ya muntakim ya Allah! O Celle Celaluhu. Erbil'de hocam, Esat Efendi Hazretleri bu Erbil'de kaldığı süre içerisinde işte sadiha bir kadın tarafından kendisi için inşa ettirilen bir tekkede Meşrutiyetin ilanına kadar orada kalıyor. Bu irşat ve hizmetlerle evet. meşgul oluyor. Mektubatının da yani büyük çoğunluğu özellikle o mektuplar Erbil'de kaldığı süre içerisinde müritleri tarafından veya sevenlerinin kendisi yazmış olduğu mektuplara cevap olarak oluşuyor. 10 yıllık süre içerisinde hocam evet. sizin de bahsettiğiniz gibi evet. orada bir misyon icra ediyor Esat Efendi. Kıymetli dinleyenler programımızın... Ha, özür programı... dileyerek Bir husus daha var. Buyurun hocam. Esat Erbili Hazretleri oradaki İngiliz oyununu bozmak üzere Irak Kürdistan'ındaki Kürtlerin arasında Erbil'de Türk muhipleri derneği kurmuştur. Türkleri sevenler derneği kurmuştur. Dikkat edin. Ve Menemen'de başına gelen olayı düşünün bir de. E, Türklere bağlanmaya çalışmış bir eleman, e, bizim memleketimizde Anadolu'ya hizmet eden, merkezi otoritiğe hizmet eden bir insanı, biz maalesef Menemen'de yargılamışız. Ve İngilizler de almış. Olayların perde arkasını belgeler yayınlanıyor. İşte onları okuyun. E, biz artık siyasete girmediğimiz için alakalı bölümlerini anlatarak, bu kadarla ittifak etmeyi uygun görüyoruz.oğlu Alefendi bu İstanbul'da mukimken e, diğer oğlu Muhammed e, efendi zannediyorum bu Erbil'de bu Türk muhipleri cemiyetini o faaliyetlerde görev alıyor. Hocam. De, evet, rahmetin diye bahsettiğiniz evet. gibi bu Ada Pazarlı Pehlivan amca ile alakalı e, bazı hatıraların olduğunu biliyoruz. Evet. E, bunlardan bahsedebilir misiniz? Evet efendim. Yani Pehlivan amca çok mübarek bir Allah dostu. Paketim pehlivan yapılı da bir insan kendisi. 1903'te dünyaya gelmiş. 1970 senesinde de vefat etmiş. Adı yani bu lakabı pehlivan ee, Muhammed diyorlar. Çakmak öyle mi? Yani, Muhammed, Muhammed Çakmak. Çakmak. Ee, şu anda İzmit'te yakın akrabaları, torun, vesaire sülalesi Adapazarı ve İzmit'te mevcuttur efendim kendisinin. Kendisi önce rüyasında Esad efendiye Sonra onun şehit edilmesiyle Onun halifesi Düzceli Halil Efendi'ye intisap etmiştir Düzceli Halil Efendi de Vefat ettikten sonra Sami Efendi'nin yetiştirdiği Esad-ı Hazretleri'nin yetiştirdiği Sami Efendi'ye intisap etmiş Ve vefat edene kadar 1970'e kadar onu, Ona intisapta devam olmuştur Önceleri Pehlivan amca genç olduğu için böyle Ada pazarından ara ara Esad Efendiye Kudüs-i Hazretlerine ziyaret ve hizmet için giderlerdi. Çok mübarek bir zat. Yani Ada pazarından Düzce'ye kışın kar yerde bir karış, bir kendisi gibi bir arkadaşı varmış. O 20 kilometrelik önüne öyle bir şey galiba yürüyerek giderler. Haftada bir daha yürüyerek gelirlermiş. Sohbet'e mi gidiyor? Sohbet'e, sohbete soh giderlermiş. Ada pazarından Düzce'ye Sohbet'e gidiyor. Yer Dört santim, beş santim, on santim yerde kar var. Bugünün dervişe evinde rahatlığından vazgeçip de haftalık taksiyle gittiği, sizazı koltuklara oturup çay, kahve, çekirdek yediği, sohbetlere gitmekten hazır ediyor, yüksünüyor, ağır geliyor. Bu zatlar kilometre gidiş, 20 kilometre geliş bir gece alırlarmış, 40 kilometre karın altında gider gelir sohbeti bırakmazlarmış. Yani haftalık sohbetler o kadar önemli O kadar önemli yani. Anlayana bu tabii. Çünkü yani, yani bunlardan ibret almamız lazım. Kendimize şekil vermemiz lazım. Böyle insanlar gelmiş geçmiş. Bu ne aşk? Ve bu aşk şimdi niye yok? Bahattin Akşibend Hazretleri işte tarikama sohbet est. Yani yani bazı yani. sohbet est. Yani tarik, yolumuz sohbet. Yol, yolumuz de. sohbet yoludur derdi. Sohbet varsa var Yoksa yok. Bu zatlar işte onun için anlatmaya çalışıyoruz. Esad Eripli Hazretleri'nin yetiştirdiği önemli bir zat. İstanbul'a giderdi dergaha. Dergahta kalır. Üç gün, beş gün, bir hafta, on gün neyse hizmet ederdi. Ama 1925 senesinin 1 Kasım'ında tekaya ve zevayanın seddine ve menine dair kanun çıktıktan sonra tekkeler kapatılmış. Kelami dergâhı da kapatılmıştı. Bunun üzerine Esad Efendi Hazretleri Erenköy'de Kendisine bir ev almıştır. İki katlıdır. Bugün de yeri bellidir. Keşke arkadaşlarımızdan merak edip de o evi satın alsalar da ora böyle bir kültür vakfı olsa, Koran okunsa, hadis tefsir okunsa, içinde tasavvuf okunsa, zikir çekilse, ne kadar güzel olur. Toplanılsa, bir araya gelse, esaderli ı ruhu şad olur. Erenköy'ne. Efendim, 1905 senesinde Erenköy'e taşınır. Sami Efendi'nin de Erenköy'de İstanbul'da Adana'dan geldikten sonra Erenköy'ü seslenmesinin sebebi eser-i vaziyetlerin orada oturmasıdır. E Sami Efendi Erenköy'e bağlayan Esaderbi Hazretlerine olan derin muhabbeti, derin sevgisi, derin aşkıdır. Erenler Köyü diye eskiden orası. Hep orada Erenler yetişirdi. Hep o isimleri var. O isimlerin bir manası var. Esad Eylülü Erenköy'de oturmaktadır. İstanbul'da reisül ül görevinde bulunma sebebiyle tabi bütün şeyhlerin, Osmanlı Devleti'ndeki bütün şeyhlerin başı, Diyanet İşleri Başkanı pozisyonda bir görev yaptığı için Esad Eylülü çok tanınıyordu, çok biliniyordu. Ve bu yüzden pek çok geleni gideni oluyordu. İstanbul'un ve Türkiye'nin her tarafından Alimler gelirdi, şeyhler gelirdi, müderrisler gelirdi, onu tanıyanlar gelirdi. Böyle misafirsiz kalmazdı Esader Erbil Hazretleri'nin Erenköy'deki evi. Ve onunla sohbet ederler, manen ondan bir şeyler alıp istifade ve istifaza etmeye çalışırlardı. Esad Efendi Hazretleri yine böyle bir gün kalabalık bir halkada sohbetteyken... Pehlivan amca, Adapazarda Pehlivan amca, oradakilere çay ikramı diyor. Efendim söyleyeyim, önlerine pasta koyuyor, çörek koyuyor. Onlara su götürüyor, su götürüyor, şerbet getiriyor, Böyle hizmet ediyor. Şeyhine olan saygısından dolayı, onun huzurundaki alimlere olan saygısından dolayı, hizmet için daima kapının dibinde oturuyor. Ve zira ayhi bil bilvasit. O topluluğun si olmaya çalışıyorlar. Doğu Anadolu'da Samini Hazretleri diye bir şey var. Sekizinci manasına geliyor. Talebeye sordum, niye Samini demiş? Yani insanlara asabı kefin köpeği gibi sadakatle hizmet etmenin sembolü var ya, o sembol şifreyi isim olarak Samin, Samini, sekizinci adını vermiş Şeyh Efendi. Sekizinci anlı. Yani. İşte Samini'ymiş, keşke biz de Samini olsak, sekizinci olsak, yedi kişi hizmet etsek, mağaranın kapısında dursak. Boynu bükük, kapının önünde, kenarında, sessizce yapılan sohbetleri dinliyor, hizmet yapıyor. Bir gün böyle Esad Erbilü Hazretleri ulemaya, alimlere o salonda sohbet yaparken... Pehlivan amcanının kalbine bir düşünce geliyor. O düşünce şu. Ey Pehlivan, ada Bazarından kalktın geldin. Bak görüyorsun bu salon hep alimlerle dolu. Bu salonun çoğu şey, çoğu halife. Kıyamet gününde böyle muharek dururken, bu kalabalık içinde senin gibi kapı önde böyle büzülmüş oturan seni Esat Erbil'e hatırlayabilir mi ki? ...bu kadar seskin zatın arasında... ...beni esaderli Erbili Hazretleri... ...hatırlayabilir mi ki? Ben kimim ki? Bunu düşünmeye başlamış. Aklından geçiriyor ya. Böyle düşünürken içini bir hüzün kaplıyor. Ve boynu bükük... ...o kırıklıkla... ...Münke Siretul Kulüp olarak... ...hizmete devam ediyor. Çayları getiriyor, şekerleri getiriyor... ...pastaları, çörekleri getiriyor. Ve o hüzün üzere... ...sohbet bitiyor... Esad Erbil Hazretleri'nin şöyle bir adeti varmış o zamanlar. Misafirleri uğurlarken çıkış kapısının yanında durur, tek tek onlarla musafa edermiş ve uğurlarmış, dua edermiş. Sohbetten sonra Esad Efendi Hazretleri adeti üzere bütün o misafirleri uğurlamış. Geride kala kala sadece bizim Adapazarlı pehlivanamıza kalmış. Esad İlbe Hazretleri'nin elini uzatmış, hemen öpmüş elini. Pehlivan amca. Eser İlbi Hazretleri Pehlivan amcanın elini bırakmamış, tutmuş şöyle. Bakmış, o da ona bakmış. Eser İlbi Hazretleri, evladım demiş, üzülme hatırlarız. Hı. Pehlivan hatırlarız, Pehlivan hatırlarız demiş. Hadi güle güle demiş. Rahatladım diyor kuş gibi. Ne kadar güzel diyor. Sevinerek adamazlarına döndüm diyor. Yani kalbinden geçeni bu his, hissetmiş yani. Vel, velayet firasetiyle evet. hissedebiliyor ve gönülleri okşuyor. Gönülleri okşuyor. Ve onu şey yapıyor yani kırılgın kalbini tamir ediyor, sevindiriyor. Bu dünyaya biz gönül yapmaya geldik. Gönül yıkmaya gelmedik ama çok gönül yıkıyoruz. Ne yapacağız bilemiyorum. Estağfurullah. Belki bu pehlivan amcanın hocam o sohbetlere devam etmesinin bir meyvesi olarak yani o bilgisi ilmi irfanı artıyor tabii, tabii. bu kitabınızda da işte bir hoca efendinin gelip pehlivan amcaya soru sormasından bahsediyorsunuz menakıpta evet. ee, ve o menakıpta işte anlatıldığı kadarıyla e, soruların hepsine cevap veriyor ve ne bilirsek diyor e, biz işte Esat efendiden öğrendik diyor evet, işte evet. Sami efendiden öğrendik diyor ve ondan bahsedebilir misin hocam bu diğer işte tabii. ne öğrendiysem işte. şimdi efendim esirden bir usul varmış Medreselerde müderris olanlar, medreselerde ders verirler, karşılığında maaş alırlarmış. Ama ilim sahibi olduğu için ilim de bir mal, mülktür biliyorsunuz. Onu da zekâda gerekir. Ayasuerun Camisi'nde, Sultanahmet Camisi'nde, Fatih Camisi'nde, Selimiye Camisi'nde, Süleymaniye Camisi'nde halka dersleri oluşturulur parayla ders veren müdürlisler, medreselerde, geldiler camiye, Peygamberin yaptığı gibi cami otururlar, taftazani'nin şer'i akaidini okurlar. Ne zaman? Ayasofya camisinde, her çarşamba günü ikindiden akşama kadar. Yıllarca devam edermiş. Ve, fakülteye gidemeyen, ilahat fakültesine gidemeyen, manav esnafı, balıkçı esnafı, berberin çırağı, efemselim tüccar, alim, Asker, bürokrat, toplumun her seviyesinden insan gelir, o dersi dinlermiş. Ya biz hani İlahi Fakültesi'nde okumadık ama bir İlahi Fakültesi profesörü acaba nasıl anlatır, neler anlatır, dinlerlermiş. Önce anlamazlar, sonra dinliye dinleye anlar hale gelirlermiş. Kitap bitince o derslere katılanlara sertifika verirlermiş. Kitaptan icazetname verirlermiş. Falanca oğlu, falanca. Benim Ayasofya'daki Şerhi i Akaid adlı taftezaninin eserini okuduğumda takip etti. Açıklamalarımı ve şerhlerimi dinledi. Bundan dolayı kendisine bu sertifika verilmiştir. İmza, minkari zaten muhsafendi, mühürü basıyor. Siz, Aynen böyle. Siz de bu haftalık dersleriniz değil mi hocam? Bu evet. Yani yapmış evet. olduğunuz derslerinde. sahih Müslim işte evet. fakir. Daha önce Ramuz ile hadis, 7200 hadis tam 10 sene sürdü. Halka dersi oluşturduk. Sahih Buhari 3 kere, Diyanet'in Sahih Buhari'sini 3 kere daim yaptık. Sahih Müslim'i de iki kere atım yaptık. Son Sahih Müslim 8 cilt Mehmet Sofoğlu tercümesi üzerinden 8 yılda 8 cilt bitti. Ve talebelerime bir artık bir hatıra olsun diye böyle bir sertifika hazırladım. Benim Sahih Müslim derslerimi takip eden falan oğlu falan işte bu sertifikayı almaya hak kazanmıştır. Peygamberimizin ve İmam-ı şefaatini Allah nail eylesin. İmza Profesör Doktor Etemz Bebzioğlu. Böyle bir sertifika bastırdım. Kitaptan icazet Osmanlı usulü. Bunda camlatın asın, inşallah İmam-ı Müslim'in şefaatine nail oluruz. Onun üzerinden Peygamberimiz de bize inşallah şefaat eder. Çünkü İmam Gazali Kimyais-i Saadet adlı eserinde diyor ki: "Bir alim bir kitap yazar diyor." Ondan bin sene sonra birileri o kitabı okur diyor. O kitabı okuyan kişi, o kitabı okuyan onun talebesidir ve Allah'ın izniyle ona şefaat eder diyor. İnşallah. i̇mam Gazali ölmüş. Bin sene geçmiş, dokuz yüz sene geçmiş. Onun Kimya-i Saadet eserini okuduk. Hatim yaptık, talebe olduk. Şefaatini umuyoruz. Çünkü o bizim hocamız. Kimya-i okuyacağım sırada şimdi birazdan ser planıma öyle söylüyorum eşime. Hanımefendi ben şimdi ee, İmamı Gazali'nin Kimya-i Saadet okuluna gidiyorum, oturuyorum, üst saat onu okuyorum. Veya da İmam Kuşeri Hazretlerinin Risale adlı okuluna gidiyorum. Ders başladı. Selamünaleyküm. Her kitap bir okuldur. Talep olmak, mühim olan bu. İşte bunları i̇şte, bilen birisiyle okumak gerekiyor. Tabi bilen birisiyle okumak önemli. İşte eskiden bu gibi. Halaka derslerine devam eden Osmanlı dönemi balıkçı esnafı, manav esnafı 3-5 dersen izazet alır, fıkıh okur, tefsürü, hadis okur, akai okur, kendini yetiştirir, toplumun her katmanı gelir ve bunlar toplumda bu insanlar saygı görürdü. Sanki ilat vakfesini bitirmiş gibi. Yani açık öğretim şehirde ilat vakfesi var ya, dışarıdan devam edenler gibi bir nevi diploma sahibi olurlar ve bilgi sahibi olurlardı ve toplum. Yetişmiş insan diye bunların bilgilerine başvurur. Toplumda ombudsmanlık yaparlardı. Toplumun akil insanlarıydı. Toplumu Osmanlı devleti böyle ayakta tutuyordu. Bu devirde bu müessese bitmiştir. Yani her kesimden insan gelip ters yani, alıyor yani. Ve oraya giden hoca para almıyor. İlminin zekatı oluyor. Fakir buna binaen ben böyle şimdi Sahih Müslüm bitti. Şimdi e, şeye başladık şimdi. Şifai şehre başladık, Kadı yazın. Kandimir Hoca'nın tercümesi üzerinden orada Arapça metinlerinden istifade ederek onu cemaate anlatıyoruz. Kaç seneli bilmiyorum. Bitince onun üzerinden de yine bir sertifika vereceğiz talebelere. Hem de şerhi şifayı yani e, Kadıyaz'ın e, şifa, şifa eseri neyse. Onu okuyacağız ve bitireceğiz inşallah Allah nasip ederse. İnşallah Allah onu da şefaatine nail eyler. Eskiden bu usul vardı. Bunu kaybettik. İlmimizin zekatı bu. Yani ilim bir zenginliktir. Zekatı nerede? Zekatı bu. Para almadan. İşte bizim Peygamber amca da Esad-ı Hazretleri'nin huzurundaki derslerden böyle yetişmiş bir alimdi. Tahsili ve görgüsü yerindeydi. Bir seveni şöyle anlatıyor. Bir akşam cami avlusundayız. Bunu İrfan Üslük Hoca anlatmıştı. Hatırımda kaldığına göre. Bir akşam caminin avlusundaydık. Akşamları o camide vaaz veren bir hoca vardı diyor. Namaz bitti, cemaat dağılırken o hoca bizi gördü, yanımıza geldi. Biz de sohbete başladı. Pehlivan amca ona, hoca efendi, sormak istediğim bir şey varsa bana sor. Bilirsem cevap veririm, bilmesem sorar, öğrenir öyle cevap veririm dedi. O vaaz hocası, vaiz efendi. Pehlivan amcaya epeyce bir soru sordu. Ama Pehlivan amca sorulan soruların tamamına cevap verdi. Hoca şaşırdı. Cemaatte sıradan bir adam gibi duruyor. Evet. Cemaat gibi duruyor. Ama sorular çok ağır. Verilen cevaplar da çok olgun. Şaşırdı kaldı. Soruyu soran hoca yani. Değil mi? E, hoca, soruyor hoca soruyor ve soruyor. cevabını alıyor. Cevabını alıyor. Pehlivan amca onun bu şekildeki şaşkınlığını gidermek üzere açıklamasını yaptı. Hoca efendi ben ne öğrendiysem kelami dergahında Esat efendimden öğrendim Sami efendimden öğrendim. İşte sohbet halkalarının faydası bu. İlim sohbeti halkası. Aşkıyla yanmış ilme ermişti. Şeyhin de bulduğunu bulmuştu. Pehlivan amca bismillah. Bir de hocam Pehlivan amcanın bu işte mektubatta geçen ifade işte el öpmenin müsafa olmasıyla alakalı bir e, hatırası var. Bir de ondan bahsedebilir misiniz? Yani? Evet. Yani Pehlivan Amca yani... Yani büyük zatlar aslında yani ellerin öpülmesinden öyle, pek fazla öyle bir yani bir o tür şey şeyleri zevk, ze zevk almazlar ama yani bunun bir misafayla, bir bağlantısı olduğuyla alakalı bir hatıra Tabii. var. O önemli gerçekten. Yani şöyle, şimdi bizim Türk kültüründe örfünde el öpmek çok yaygın. Ara bir sene gidiyoruz böyle orada Öl karşı gibiler ama Öl musafahadır diye Hadis var cami sağırda E o zaman yapacak Bir şey yok yani hadis varsa ne yapalım biz Diyor ki Pehlivan amca Orhan caminin karşısında Zeytin peynir Ve benzeri şeyler satardı diyor Ticaretle uğraşırdı Bir gün cami cemaatini dağılırken Pehlivan amca iyi bir alim olan Eski emekli Gölcük müftüsü Murat Efendi görmüş ve alimlere hürmeti çok olduğundan dolayı varıp onun elini öpmüştü. Hocam demiş, elini öpmüştü. Müftü Efendi tevazu etti, elini çekti. Elimizi öpmeye değmez evladım demişti. Bunun üzerine Pehlivan da, Müslüman kardeşinin elini öpmek musafahadır manasındaki Cami-ü Sagir hadisini okumuştu. Müftü Efendi bu hadisi duyunca, Yahu Pehlivan evladım, siz bu hadis okudunuz ama ben böyle bir hadis duymadım. Nereden? <Gülüyor> diye sormuştu. Pehlivan diyor ki Efendim belki sizi görmemiş olabilirsin ama Esad Erbili hazretlerinin mektubatında bu hadis var oradan okudum diyor. Ve cami-i hadisidir diyor. Evet. Müftü efendi hayatında ilk defa duymuş. El öpmek musafadır. Mustafa sünnet değil mi? O el öpebiliriz yani. Elhamdülillah bu âlemin en ed, en ednası benim. Uzatın elinizi, hepinizin elinden öpeyim. Ya, de el öpmeye çalışalım. Gerçekten ben açtım mektubatta bu hadis-i şerif var. Ve kaynağını araştırdım. Cami-i Kubletül Müslim, Müslüman'ın elini öpmek bahsi var orada. 8.503'ün oğlu hadis-i şerif, cami-i sahirde budur. Bir Müslümanın elini öpmek musafadır. Hadis-i şerif bu. Onun için korkmayın, el öpün. İslamiyet e el öpmek yoktur, yok vardır. Alimlerin de el öpülür. Hiç çekinmeyin. Çekin, alın, öpün. Ne kadar güzel oluyor. Öpünce rahatlıyoruz. Ehlullah'ın her ameli sünnettir. Sünnet yaşamak canlara minnettir. Bismillahirrahmanirrahim. Pehlivan amca böyle 20 yaşlarında İstanbul'a gelip giderken daha Esad Efendi'yi tanımıyor ama bir münasebetle tanışıyor ilk defa. Ve ondan tarikat dersi alıyor, ona intisab ediyor ve ona derviş oluyor. Bir gün, günlerden bir gün Esad Erivi Hazretlerin sohbet arkasında otururken Pehlivan amca usulü oydu, hep kapının yanında otururdu. Samini 8. olmaya çalışırdı. Sohbetin esnasında Esed Efendi Hazretleri Oğlum pehlivan gel yanıma Diye yanına çağırıyor Orada bulunan Salonda bulunanlara Ada pazarlı pehlivan takdim ediyor Tanıtıyor Yani iltifat ediyor yani. Değil İltifat bir, bir, ediyor yani. İşte pehlivan amca, O tanıtma olayından sonra Parlamaya başlıyor Hizmetleri artıyor Sohbetlere koşuyor ve sonunda insan-ı kamil oluyor. Yani kalabalıktan Şeyh Efendi onu seçmiş. Hocam programında e, sonuna yaklaştık. Bu Pehlivan Amca ile alakalı başka bir hatırası evet. e, varsa ondan da bahsedelim. Programı e, bu Bir hatıratını işte. daha anlatalım Teberürken. Efendim Pehlivan Amca Esad-ı Hazretlerinden sonra onun halifesi Halil Fevzi Efendiyi sahip ediyor. O vefat edince pardon daha sonra intisap ettiği Halil Fevzi Efendi'ye felç geliyor. Emri hak vaki olur vefat ederse Pehlivan amca Halil Fevzi Efendi'ye diyor ki efendim siz vefat ederseniz ben bu ihvanı ne yapacağım diyor. Bu ihvan ne olacak diyor siz vefat ederseniz. Bunu kime ben götürüp emanete diyeyim diyor. Yani bunu daha doğrusu söylemiyor da bunu düşünürken o sırada aklına Sami Efendi'ye gidip durumu arz etmek gerektiği fikri geliyor. Zira Sami Efendi Hazretleri, Kudüs'e sürru adı e, halife olarak e, mektubatta zikri geçen birkaç kişiden birisidir. Hoca Ekta Efendi falan gibi. İcazeti Hacı Nuri Efendi gibi. Evet, İcazeti İcazetli. Derken Adana'ya geliyor ve Sami Efendi ile görüşüyor. Efendim Fevzi Efendi vefat ettikten sonra bu pazarı ihvanını kime bağlayacağız? Soru sürdü. Yani ne yapacağız? İstanbul'da pek çok kalbur adam var. Fakat o İstanbul'daki pek çok o kişilere benim gönlüm ısınmadı. Gönlüme danıştım ve zatı alinize gelmeyi örgü gördüm. Bu yüzden Fevzi Efendi vefat edince ihvanı size emanet etmek istiyorum. Ne dersiniz? Sami Efendisi'leri Pelivan amca diyor ki, İhvanın bize, ihvanın ve ilim erbabının bize saygısı vardır. Bizde bundan başka da hiçbir şey yoktur diyor. Yani ben halifeyim, görevliyim böyle kendisini öne çıkarıcı ifadeler kullanmıyor. Sami Efendi mahviye sahibiyiysin. Evet. Yani böyle yani biz beni severler o kadar diyor yani. Görev bendedir demiyor. Görevli olduğu halde. Yani benim şöyle Bazı manzaralar hatırlıyorum yani, da... ...gözümün yani. önüne geliyor da... ...Sami Efendi'nin şu mahviyetinin... ...bir altın, yirmi dört eğer altın değerinde olduğunu anlıyorum. Balıklama görevlere dalanlar... ...yer kapışamayanlar... ...birbirine girenler... ...üzülüp ağlayanlar, ayrılanlar... ...kapıyı çalıp gidenler... ...neler neler gördü bu gözümüz bizim. Sami Efendi bak diyor... ...ben şeyhim, bana gelin bağlanın demiyor... İhvan bizi sever, ilim erbabı sever Başka bir şey yok bizde diyor, bu kadar Bunun üzerine Pehlivan amca diyor ki Efendim tamam Öyle diyorsunuz, doğru Ama Esat efendi hazretleri Mektubatta sizin adınızı zikrediyor Yani Sami efendi ilzam etmek istiyor, susturmak istiyor Yani ben bir şey değil miyorsun mi ama Mektubatta adınız geçiyor diyor Sami efendi gülmüş Baya incesin demiş Baya müddakiksiz pehlivan efendi demiş. Ve ikvanı teslim almış. Vefattan sonra. Halil Fevzi Efendi vefattan sonra Adapazarı ikvanını bu şekilde teslim almış. Yani dikkat edin. Böyle bir hevesle, böyle bir nefsaniyetle tamam falan filan diye değil. Yani mahfiyet ve yokluk duygusu içerisinde. İnsanın kamil budur. Görev olduğu için yani kapıyor. Böyle dal, balıklama dalanlara da görev verilmez aslında. Ama işte... Yani talip olmak değil de ma ma maklul olmak. Su, da sular da. öyle akmıyor maalesef. Evet. Talip olanlar. Emri Hak vaki olursa bundan sonra yine görüşürüz diyerek Pehlivan amcayı Sami Efendi Hazretleri yolcu eder. Bir süre sonra Halife Eczi amca Hakk'a yürür. Ve Pehlivan amca İhvan ile birlikte gelir. Adana'da Sami Efendi Hazretlerine indisab eder. Mana alemi bu. Boş kalmaz. Bir güneş batar, hemen arkasından yeni bir güneş doğar. Her bir halil hevzinin ardından bir sami doğar sema kapısından. Bismillah. Evet hocam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Profesör Doktor Atemci Beyoğlu hocamızla birlikte bir programda sonuna geldik. Hepiniz Allah'a emanet olun. Tekrar buluşmak ümidiyle.